Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün Dünya Edebiyatı e, artık serimiz diyelim. E, her zaman olduğu gibi Barış Özkuğlu birlikteyiz. Hoş geldin Barış. Hoş bulduk. Merhaba. E, bugün e, benim uzun zamandır okuduğum en güzel kitaptan bahsedeceğiz. Kesinlikle bunu söyleyebilirim. Svetlana Aleksiyev için ikinci el zaman Kızıl İnsan'ın sonu <gülüyor> e, kitabı. 2015 Nobel Edebiyat Ödürü de almış yazar. Yani bu e, kitap e, bir nevi sözlü tarih gibi 90'larda işte Sovyetlerin çökmesinin ardından e, Sovyetleri yaşayan insanlarla yapılan görüşmeler. Bu görüşmelerde e, görüşen kişinin zaman zaman araya girmesi ya da görüşülen kişilerin yanında bulunan kişilerin araya girmesiyle oluşturulmuş. Ee, ve son derece ilginç bir tür de aslında değil mi? Evet yani bizim Dünya Atebiyatı dizisinde yaptığımız şeye e, kitaplara pek uymuyor aslında bir evet. istisna. Yani tam olarak fiction değil kurmaca değil ama bir yarı fiction Var, yarı evet. kurmaca olma özelliği de taşıyor. Çünkü yani bütün bu kitapta yer verilen kişisel hikayelerin e, bir kısmı da aslında çok şey e, öznel e, bir takım şeylere verilere hatıralara dayanıyor. Ama şey 2015'te Nobel Edebiyat Ödülü verilirken Alekseyeviç'e Nobel Komitesi zaten şeyi de belirtmişti. Yani bu, bu sıra dışı bir kitap, bir roman değil. Edebiyat ödülü veriyoruz ama aslında tam olarak bir edebiyat yapıtı değil. Yani ben de işte bu program için böyle hazırlanırken bir takım şeylere baktım internette. Bu tür olarak nedir yani bu kitap nedir? nereye dahil olur? İşte şey araştırmacı, gazetecilik, hmm. investigative journalism diyenler var işte. Aslında bunun da bir tür e, senfonik roman tamam, olduğunu tamam, gerçekten senfoni e, gibi. ileri sürenler var. Ama yani bir aşamada şey, e, bu kitabı, daha doğrusu kitaptaki anlatıları birleştiren birkaç temel izlek var. Onlardan biri Sovyet insanı, Sovyetler Birliği'nde e, yaşayan sıradan e, insanın hayatı e, nasıldı, neye dayanıyordu, iyi kötü tecrübeleri neydi? İkincisi Sovyetler Birliği e, yıkıldıktan hemen sonra 90'larda e, kurulan yeni Rusya. Piyasa rejimiyle işte Sovyet insanının o kızıl insanın e, şeyle so, e, piyasa rejimiyle tanışması ve bunun onun hayatında e, yol açtığı şeyler. E, travmalar, kötü hatıralar işte Sovyetlerin o multi etnik yapısının dağılması sonucunda ortaya çıkan yeni milletler, yeni etnisteler ve bunlar arasında yaşanan kanlı... ...şeyler, çatışmalar, kavgalar işte diyelim ki Çeçenlerle Ruslar arasında, Azerilerle Ermeniler arasında. Sadece o toplumsal evet. çatışmalar yok aslında. Kişiler anlatırken kendi kendileriyle de bir çelişki ve çatışma içerisindeler. Hem mesela e, Kızıl Orduya partiye inanmış bir insan evet. var ama sonra bir anlatmaya başlıyor. Bir taraftan inandığı hı. şey yani bir sürü... Ee, ne diyelim, hainlik de yapmış, kötülük de yapmış, insanları harcamış falan. Evet, yani tabi şey, Sovyetler Birliği zaten işte insanlığın gördüğü en büyük ütopyalardan biri olarak kuruldu işte komünizm ütopyasının şeyi e, hayata geçirilme aşamalarından biri olarak düşünüldü Batı'da da öyle algılandı. Yani 17'de devrim olduğunda herkes çok umutluydu. Ama işte Lenin ve, vefat etti, ondan sonra işte biliyoruz Stalin şey iktidar oldu ve Stalin 34-35'e e, falan gelindiğinde artık yani eski Bolşevik arkadaşlarından hiçbiri kalmamıştı hepsini temizlemişti Stalin. Ondan sonra topluma döndü ve 37-38'de bugün e, Batı tarihçiliği bu dönemi terör olarak anar. Yani işte bir takım kotalar falan koyarak yaklaşık 20 milyon insanı Ortadan evet. kaldırdı hain kotaları belirleyerek. Kulaklar var mesela bunlar ee, yani, hiçbir şeye layık değil. Evet, ortadan kaldıramadıklarını Sibirya'ya kamplara gönderdiler. Orada çalıştırdılar. İşte kolektivizasyon hamlesi adı altında e, milyonlarca insanı yerinden ettiler. Evet, Ukrayna'da i̇şte, açlıktan tabii, açlığa terk tabii, edilmiş insanlar. 32-33'te Ukrayna'da büyük bir kıtlık yaşanıyor Genestal'in döneminde. Yani tabi Rusya şey e, yani sosyalizm kurulduğunda da e, orası yarı feodal bir ülkeydi işte. Toplum aslında o kadar e, herhangi bir demokrasi deneyimiyle falan tanışmış değildi. E, yani çarlık rejimi bir anlamda el değiştirdi. Şeyden çarlık... E, Öyle diyorlar sistemi, zaten işte, konuşanlarda. Bizim her zaman bir çara ihtiyacımız vardı Evet, Bolşeviklerin Şestalin. eline geçti. Maalesef bu sosyalizmin büyük bir şeyi. Yani 20. yüzyıldaki e, en büyük şeyi, e, kötü deneyimlerinden biri sosyalizm adına. Ama hala sosyalizm bir idare olarak devam ediyor. Ama bir rejim olarak... <gülüyor> Yok artık. ...artık işte Sovyetlerde, Rusya'da, Kafkaslar'da ne anlama geliyor... ...bunu bu kitaptan çok iyi e, takip edebiliyoruz. Evet, i̇şte, evet e, Yani mesela burada... ...işte Sibirya'da kamplara yollanan ve orada yıllarca işkence gören... ...yıllarca işte zorla çalışmaya e, şey yapılan, mecbur edilen... ...birçok karakter var, onların anıları var, hatıraları var. E, aynı zamanda işte ne bileyim yani... Para dediğimiz şey, ticaret dediğimiz şey bu 20. yüzyılda kurulan şeyde sosyalist toplumlarda yasaklanmıştı. Yani günah ve şey, ayıp bir şey olarak aktarılıyordu insanlara. Ki biraz böyledir zaten işte kapitalizm dediğimiz şey paraya, ticarete falan dayandığı için. Ama yani işte bu... Sosyalizm adına kurulan şey de tamamen işte devletin e, yukarıdan aşağıya toplumu dizayn ettiği bürokrasinin işte kızıl ordu ve Kremlin bürokrasisinin e, toplum adına bir takım kararlar aldığı, kimsenin e, şey yap, yani sıradan vatandaşın o karar alma süreçlerine, siyasi karar alma süreçlerine hiçbir şekilde dahil edilmediği tam aksine dışlandığı bir tür totaliter rejim kuruldu şeyde Sovyetlerde yani sosyalizm adına bu yapıldı ve dolayısıyla yani bunun yıkılması. E, çok şey yani kaçınılmaz bir şeydi, mukadder bir şeydi. Bu böyle olurdu zaten, başka türlü olmazdı. E, fakat bu kitapta yani işte çok bireysel hikayelere yer verildiği için herkesin Sovyet anlatısı, e, Kızıl Ordu ve işte şey, Kremlin'e dair hatıraları, onların işte diyelim ki eğitim hayatına dair şeyleri e, hatıraları çok farklılaşabiliyor. Birçok insan özlemle anlıyor şeyi Sovyetleri. Çünkü marşlar işte... mesela sürekli marşlar yani insanların tabii. hafızalarında sürekli marşlar var tabii, şiirler tabii. ve marşlar evet. kitaplar yani tabii. o mesela bütün anılarda benim en çok dikkatimi çeken oydu şiirler Hı -hı. marşlar ve anılarla yani anı, şiirler marşlar Hı -hı. ve kitaplarla kurulmuş bir hayat var her şeyden vazgeçebiliyorlar ama kitaplar evet. şiirler ve evet. e, marşlardan vazgeçemiyorlar tabi tabi onlardan vazgeçemiyorlar bir de yani şey Sovyetler yıkıldıktan sonra işte bu e, Yeltsin'in falan başa geçmesiyle. E, Beyazlar o, kazandı diye. 90'larda <gülüyor> kurulan yeni rejim. Işte bir takım darbe girişimleri de oldu bu rejime karşı. Eski evet. Sovyet bürokrasisi tarafından ama başarısız davratıldı. Ve işte insanlar Yeltsin'i destekliyorlardı. Moskova'da evet, sokak çıkıp. geliyor evet, Tankların önüne dikildiler yani Hı. Yeltsin iktidarda kalabilsin diye. Fakat Yeltsin'in kurduğu rejim de. Hiç iyi bir rejim değildi. Yani o piyasa ekonomisine geçmek zaten planlı Sovyetik ekonomiden piyasa ekonomisine birdenbire geçmek, bir gecede geçmek zaten işte büyük bir şey. E, travma çünkü insanlar paraya alışmamışlar, ticarete alışmamışlar. Bunun etrafında kurulmamış iktisadi sistem. Burada nasıl hayal kırıklığına uğradıklarını da Alekseyev çok iyi anlatıyor bana sorarsan. E, ama benim yani bilmem sen de düşünürsün. Burada en çok bu kitapta en çok dikkatimi çeken şey e, Sovyetlerin e, işte 20'lerden 90'lara kadar iyi kötü... ...farklı etnisteler arasında... ...farklı milletler arasında bir şey... ...enternasyonel bir dayanışma... Evet, evet. E, ...göstermelik de olsa bunu kurabilmemiş olması... Yani ...kardeşlik... Evet, yani ...ermeni, ediyorlar. Gürcü, Azeri veya Tacik olmanız... ...Yahudiler var, gerçi onlar evet. İkinci Dünya Savaşı'nda... ...bayağı bir şey Tabii, yapıyorlar... ...stalin bir, aynı zamanda antisemittir... ...stalin, yani hmm. öyle tarafları vardır ama... ...bunu gizlemiştir çok uzun süre... Ee, ...ama, ama yani... ...bayağı çıkıyor kitapta zaten... <gülüyor> evet, <gülüyor> ...Yahudilerin evet. başına gelenler... Ee, ama yani şöyle bir şey de var işte diyelim ki bir Tacik veya bir Azeri Sovyet sistemi içerisinde veya bir Ukraynalı işte Huruşçov Ukraynalı'dır mesela gelip Sovyet bürokrasisinin tepesine kadar yükselebilmiştir. Evet, Stalin Gürcü. bir Gürcü'dür. Evet. Evet. Yani Gürcü senin bir kasabasındandır. Gori evet. diye bir kasabasındandır. Yani... Ama Sovyetler yıkıldığında yani işte 87'de Bakü'de olan bir Rus Sovyet kimliği etrafında işte Azerilerle veya Ermenilerle beraber aynı okula gidebilirken artık. iki yıl sonra 89-90 geldiğinde evet, Sovyetlerin dağılması artık e, yani görünür hale geldiğinde hep, hepsi birbirine giriyor. Bütün evet. halklar birbirine giriyor ve çok kanlı şeyler evet. yaşanıyor. O, da, o ee, da vardı zaten Tacikistan'da mesela bir çift evet. gidiyorlar Hı -hı. ve ee, ...Tacikistan'da insanları nasıl Ruslara nefretle bakmaya başladı, işte evlerine evet. girmeye başladı. Evet. Her şeyin ne kadar hızla değişti. Evet. Tabii sonra mesela işte Rusya'da kurulan <gülüyor> yeni rejim, Sovyet sonrası, post-Sovyetik Rus toplumu da işte Moskova'ya giden bir Tacik her türlü şeyle karşılaşabiliyor, hakaretle, evet. her işte polisin şeyiyle, yani dışlayıcı tutumuyla, e, mafyayla, işte yani bunlar o insanlarda bir çok şeye travmaya. E, travmaya yol açıyor. Aynı zamanda işte bir Rus ailesinin burada bir polis bir kadının hikayesi de anlatılıyor sonlara doğru. İşte Çeçenistan'a gönderiliyor savaşmak için. E, Rusya'da yapacağı pek bir şey yok çünkü para kazanmanın yolu polis olmak biliyorsunuz kolay yoldan. Evet işte odaki e, değişmiyor galiba. E, orada işte Çeçenistan'da artık ne olduysa bir şekilde ölüyor ve intihar ettiğini e, söylüyorlar. Böyle bir rapor düzenleyip cenazesini Moskova'ya gönderiyorlar Rusya'ya gönderiyorlar ve işte annesinin yaşadığı travmayı onun gözünden bütün bu Çeşenistan'daki savaş nasıl görünüyor bunu çok iyi anlatıyor şey Svetlana Alekseviç zaman zaman kendi de giriyor araya sanırım bu evet. anlatı bir yer, bazı evet, yerlerde evet. kırılıyor böyle de. düz bir şey yok anlatı yok ee, yani bir de bazen yanlış hatırlıyorlar kesik kesik hatırlıyorlar evet. bazen konuşmak Hı -hı. istemiyorlar i̇şte kayıtları durdurmasını evet. istiyorlar in yani ya da belirli bir zamana kadar ikna edilememiş insanlar var ama yani bir süre sonra hani evet. yine de geçmişe tarihe bir zarar verir miyim korkusuyla evet. konuşmaktan uzak duran insanlar. Şimdi şey yani özel anlatılar biraz zaten öyledir. Yani kırıktır, şeydir böyle hmm. bir takım kesintilere evet. uğrar. İşte, o yalan da çok vardır. Yani. yani yalan da vardır evet. onun içinde muhtemelen birçok şey de vardır. Evet evet. Ee, ama yani işte o tarihi o kadar dolu dolu yaşanmış ki işte şeyi anlatıyorlar. Işte İkinci Dünya Savaşı'nda Rusya nasıl bir yerde? Yani Almanlara karşı mücadele eden insanlar, işte Almanların köylere gelip beş yaşındaki yavdu çocukları işte öldürmeleri, işte şey ormana kaçan çocukları evet. tespit edip Ruslara bir takım Rus ailelere rüşvet vererek onları bulmaları, almaları filanlerinden. Yani ya da tam tersi Rusların Almanya'ya gittiğinde onların yaşadıkları hayatı gördüklerinde kendileriyle karşılaştırdıklarında evet. kimin daha sefil halde olduğu üzerine düşünmeye başlamalı. Evet. Yani veya işte en yakın bir insanı, en yakın komşusunun ihbar etmesi. Ya, yani hep beraber öyle çıkıyor bir de zaten. Beraber işte evet. şey yaptıkları yani sürekli her gün aynı yerde vakit geçirdikleri insan, arkadaşın işte Stalin Dönemi evet. de ihbar ediyor filan. Evet. Yani o şey NKVD'ye götürüldüklerinde o insanları önlerine bir takım dosyalar koyuyorlar herhalde. Ve onları kimin ihbar ettiğini. Elyasından tanıyorlar. Oradan öğrenebiliyorlar. Ya da işte kamplarda uzun süre kalan insanlar oradan çıktıktan sonra, kamptan çıktıktan sonra işte 2. Dünya Savaşı'nda savaşmaları için cepheye gönderiliyorlar. 37-38'de hapse atılan bir Sovyet vatandaşı 41'de tahliye edilip ...Cephe'ye gönderiliyor ve cephede kendisine evet. işkence eden komutanla <gülüyor> aynı saflarda <gülüyor> savaşıyor. Yani. yani öldürmek evet. istiyor ama sonunda o komutanla başka birisi öldürüyor. Bir Alman öldürüyor yani. Filan. Evet böyle birçok hikaye var. Ya bunlar yani ya da şeyi çok benim hoşuma gitti. Yani Stalin döneminde insanların üzerinde kurulan baskıyı anlatan bir takım anekdotlar var bu kitapta. Evet. Örneğin işte Stalin konuştuktan sonra yarım saat boyunca herkes alkışlıyor. Bir dong sesi duyulur. Genelde öyledir. Yani o, o sesle oturursun. O ya, birisi Stalin yanlışlıkla oturuyor falan evet, değil mi? Evet yanlışlıkla oturan birisini alıp kampa evet. gönderiyorlar. Yani 20 dakika evet. alkışladıktan sonra oturma hatasını yaptığı için. Ya da burada bir çocuk var. Onun hikayesi o da çok hoşuma gitti benim. Yani şey bir fıkra anlatıyor işte. Evet. İşte duvarda Stalin portreleri var... ...Stalin üzerine yazılmış... ...Stalin hakkında yazılmış bir metiye okunuyor... Ee, ...Stalin marşları çalınıyor... ...ama Puşkin'in... ...100. yıl dönümünü evet. kutluyoruz diye... <gülüyor> evet, ...böyle bir, evet, çok böyle bir fıkra evet, anlatılmış... Gerçekten. ...ve bu fıkra yüzünden onu da... ...kampa gönderiyorlar falan... <gülüyor> ...50 ee, kişi kalıyorlar küçücük hücrelerde... ...birbirleriyle evet, konuşuyorlar... Evet. ...yani ya da işte sen kulaklardan bahsettin... ...o kulaklar şeydir evet. işte... ...iki tane ineği büyükbaş hayvanı olan... ...köyleri evet. onları elinden alıp... ...zorla yine yani çalışmak üzere... ...işte kuzeye falan gönderiyorlar... Yani bu, ...bunlar yani... E, ...şimdi hala sosyalizm adına Stalin'i falan... ...savunmak mümkün değil ama savunuyorlar... ...böyle bir şey var... ...ama ee, konuşanlar e, da yani. öyle... Bunlar içinde mesela... Hani işte ...bu kadar zalim olmasının... ...bu kadar işte başka türlü evet. bu ülke zapt edilemezdi... ...bunlar yapılmak zorundaydı diyen bir sürü... Tabii, tabii. ...insan var tabii, bir tabii. taraftan öyle, da kitapta... Yani. ...yani o da çok... Bu sıradan insanın ortalama insanın evet. gözünden gözünde şey zaten birçoğu için Stalin anavatanı kurtaran faşizmden kurtaran lider evet. olarak görünüyor. Ama tabii hep bir savaş hali. Zaten Sovyetler uzun süre yani bu Gorbaçov'un Perestroika kitabına bakın orada artık yani savaşın bir politika yapma biçimi olarak algılanmasını şey yapacağız. Son erdireceğiz. Yani bütün evet. bolşevik Böyle. liderler için Lenin'den şeye kadar yani şeye kadar işte Brejnev hatta Andropov bile hala öyle düşünür 80'lere gelindiğinde savaş ...bir politika biçimidir. Böyle bakarlar. Yani sürekli işte toplumu şey... E, ...faşizme karşı, emperyalizme karşı... ...teakkuz halinde tutacaksınız evet. ve... ...bir şey... E, ...Amerika'ya ve Batı'ya karşı savaş halindeyiz. Dolayısıyla içeride demokrasi... E, ...gündelik hayattaki şeyler, haksızlıklar falan... ...bunlar önemli değil. Yani Bolşevizmin... ...yüce idealleri uğruna... Işte şey 5 milyon kişiyi de yok evet. edebilirsin. Evet. Böyle bakıyorlar ve bu... Buna ikna da ediyorlar insanları demek İkna da demek ediyorlar. Yalnız tabii... ...şunu da söylemek lazım. Bu kitapta şunu da görüyoruz yani tamam yani Sovyetlerde kurulan e, siyasal rejim e, benim mesela aklımdaki, gönlümdeki sosyalizm idealine uygun değil. Çünkü demokrasi yok, çünkü siyasal katılım yok, çünkü işte farklı seslere, farklı şeylere, e, görüşlere alan açılmamış. Tam aksine bunları farklı görüşleri telaffuz etmeye çalışan kim var kim yoksa hepsi ortadan kaldırılmış. Ama işte mesela sıradan insan veya işte sıradan da demeyelim normal Sovyet vatandaşı şunu da söylüyor yani eğitim, Şeydi yani bize insanları sevmemiz gerektiğini, insanın evrendeki evet. en yüce varlık olduğunu ve işte onun kendini gerçekleştirmesinin insanların en büyük ideali olduğunu, paranın o kadar büyük bir değer olmadığını bunları öğretirlerdi diyor. Veya işte sağlık sistemi hani işte çok ücretsiz ve şey herkesin yararlanabileceği bir sağlık sistemi vardı. İşte Sovyet Bilimler Akademisi diye bir şey var oradan bir sürü bilim adamı yetiştirilmiş özellikle şeyde fizik, kimya gibi alanlarda sayısal alanlarda. Yani bunları da görmek ve şey yapmak, teslim etmek lazım Tabii bunları. müzik, herkes müzik eğitimi alıyor evet, mesela mahallelerde tabii. o kurulmuş, tabii, tabii. Şimdi adını unuttum Bunlar bir takım şeyler. Bunlar güzel şeyler, iyi şeyler. Tiyatrolar. Evet. Ama şu da var tabii, yani bunu bir faşist rejimde de yapabilirsiniz pekala, yani bir kalkınma idealine şey evet, yapan, evet. yani sahip olan ve bunu gerçekleştirmek için e, mücadele eden. Şey, yani devletin de bunu yapabilirdi yani evet. Alman halkına. Tabii tabii. Yani devletin belirlediği şey. politikalar üzerinden, yani evet. sonuçta eğitimi Hı -hı. de. ...sağlığı da ne bileyim... ...her sanatı da belirleyen bir... ...kurumdan evet. bahsediyoruz. Evet. Yani şeyde... ...zaten bu insanların nasıl bir dehşete... ...kapıldığını o Stalin döneminden... E, ...başlayarak... ...özellikle onunla birlikte... Yani ...nasıl bir dehşete kapıldığını... ...görüyoruz. Yani bunun... ...izlerini silmek kolay kolay... ...mümkün olmamıştır. Yani Stalin döneminden önce işte Bolşeviklerin... ...1917'den 25'e kadar... ...yaptıkları da aslında işte köylerde gidip işte kiliseleri yıkmaları Ay, evet, papazların o, evet evet papazdır. burada bir takım, bir takım hikayeler anlatılıyor evet, bunların evet. ne kadar doğru olduğunu bilemeyiz ama adamı götürüp dövmüşler evet, üzerine evet. işemişler filan yani bu tür şeyler var ve korkunç şeyler bunlar tabii ama yani işte bütün şeye baktığımızda Sovyet insanı kızıl insan dediğimiz şey aslında Otosansüre mahkum edilmiş, susmaya, e, yani kendi görüşlerini, duygularını hatta gizlemeye zorlanmış. Ve işte bir şey uğruna, yani bir ilerleme ideali var sosyalistin. Evet. Yani Sovyetik inan sosyalistin hani kalkınma ve ya, ilerleme ideali. Din, din, din yerine biz komünizme inanıyorduk ve evet. hani buna dair bir hayat kurmuştuk kendimize. Dolayısıyla tabii. bunu çok da sorgulamıyorduk diye insanların bir de ben mesela şeyi çok düşündüm ...buradakiler... E, bu Ben hikaye anlatıcısı var ya bu işte Leskov'un kitabı üzerinden evet. böyle bu bunlar da şey işte yani bize 1900 yani 1917'den 1990'lara kadar bir hikaye hı hı. anlatıyorlar aslında yani Rus toplumunun kendi içinde olan bir şey bu hikaye anlatmak evet yani o tabii hikayenin tabii. E, şeyle hani parçalar halinde birleşmesi hani toplumun kendi anlatısını yeniden kendi içinde başka bir şeyle kurmak. Yani evet. belgesel gazetecilik mi denir buna? Hani bugünden hı hı. bakıldığında ya da zaten halihazırda bu toplumun kendi sinin içinde olan bir şeyin yani bu çağda ancak hı hı. bu şekilde ortaya çıkarılabileceği. Mesela evet. onu da düşündüm bilmiyorum sen ne dersin evet, ama. Evet ya yani şey de var. Yani bu hikaye anlatıcından falan bahsediyorsun ya. Yani mesela Sovyet döneminin öncesine giden 19. yüzyıla giden bir boyutu da var bu şeyin, e, kitabın. Hmm. İşte mesela sonlarda bir kadının hikayesini anlatıyor. Bir kocasını bırakıp müebbet hapse mahkum olmuş bir adama aşık oluyor ve onun yanına gidiyor. işte e, Sibirya taraflarında bir yerde bir hapishaneye kapatılmış adam ve onu her yıl iki kez görüyor sadece ama rüyasında görmüş. Hmm. Rüyasında gördüğü için ondan başka kimseyi sevemeyeceğini ondan başka kimseye birlikte olamayacağını düşünüyor falan. Şimdi Dostoyevski'ye bakın işte Tolstoy'a bakın. İşte Saltikova bakın böyle hikayeler vardır onlarda da. Yani insan bu Rus ruhu dedikleri bir soyutlama vardır. Bu anlaşılmaz, gizemli bir şeydir. İnsanlık halidir ve buradan bir sürü hikaye doğar. Evet. Abi. Aynen öyle. Şey, evet. Karamazov kardeşlerde işte <gülüyor> e, Ivan Karamazov'la Smerdyakov arasındaki ilişki işte Ivan babasını öldürecek mi? Smerdyakov mu öldürecek? Nedir, ne değildir falan bir sürü. Yani karmaşık hikaye, kimsenin hikaye anlam veremeyeceği oluyor şeyler veya işte Yaskevichovu düşün yani cinayet işliyor ama o cinayet işlerken onun aklından geçen şeyler, evet. onun ya da hissettikleri adamı. yani neredeyse ona sempati duymaya evet. zorlanıyor okur burada da birçok hikaye var böyle yani birçok şey kötülük yapan bir ihtiyar var mesela kampta Stalin'in kamplarında gardiyanlık yapmış evet. orada mesela onun hikayesi çok ilginç yani hani bu adamdan nefret ediyoruz tamam ama yani aynı zamanda Neydi bu adamı bu, bu şekilde davranmaya iten sebepler filan. Onları düşünmeye ve... yani ...sempati duymak demeyelim de anlamaya başlıyoruz onu filan. Bir şey bir kitap değil bu yani böyle taraflı bir kitap değil. Sovyetlerin evet, kötülüğünü değil, değil. anlatmak değil, üzere yazılmış değil. bir kitap değil. Zaten ha. kitabı iyi bir kitap yapan şeylerden biri de bu. Yani evet. e, bu kadar şey anlatırken gerçekten tarafsız kalabilmeyi... ...başarabiliyor evet. kitap ve... O, ...o yüzden de bir senfoni... Yani evet. ...o senfoni demek... ...kitaba gerçekten... E, ...çok doğru... ...bir de ben gerçekten şey de söylemek istiyorum... ...çok iyi bir çeviri... ...Sabri Gürses tarafından çevrilmiş evet, bence... yani Rusçadan... ...yani... Evet. Size de kitap değil mi? Sabri Gürse sizin evet, evet. klasik Rus klasiklerini de çeviriyor. Evet. Hı hı. Bu da yani ayrıca... Ben de e, keyifli okudum yani. Çok güzel hı hı. bir çeviri. Bir de notlamış mesela birçok şeyi. Evet. O da çok iyi. Çünkü birçok şey tabii aynı kültürde olmadığımız için bizim için yabancı. Sanırım bu, bu kitabın bu kadar sevilmesinde bu dilde çevirmenin de payını unutmamak gerekiyor. Herhangi evet, biri tabii, çok tabii. da kolay yani. olmasa gerek diye düşünüyorum bir taraftan okuduğumda da. Yani evet Çevirirken... bilmiyorum ama çeviri şey gayet iyi okunuyor. Sen de çeviri yaptığın <gülüyor> için yani gayet en azından hani şey, şey birçok ses var. Yani birçok insanın konuşması şeyi. Evet. evet gerçekten çok takdire şayan evet. yaptığı iş. <gülüyor> ben onun dışında bir şey daha eklemek istiyorum burada. Bu kitabın şöyle bir trajik bir tarafı da var. İşte bütün Rus tarihini 1917'den başlatarak şeye kadar getiriyor. 2012'ye kadar getiriyor. Belarus'lu sanırım bu yazar. Yani hmm. şey Beyaz Rusya. Evet. Ve 2012'de şey Lukashenko bu Belarus'un başındaki despot otokrat. Onun şeyini e, anlatıyor. Yani Rus halkına, Beyaz Ruslara neler yaptığını. İşte o Minsk'teki göstericilerin tutuklanıp hapse konduğu bir anlatı var. Orada genç bir kızın gözünden anlatılıyor bu da. Yani 100 yıllık şey tarihinde Rusya tarihinde insanların yani demokrasi, özgürlük e, ve şey... E, ...yani biraz iyi kötü bir... ...ne diyelim... ...baskıcı olmayan bir toplum umudunu simgeleyen... ...sadece işte o Gorbacov dönemi... ...87'den 91'e kadar olanlar... ...onun dışında o dört yıl dışında... ...yani... ...neredeyse hepsi... Evet, ...epey trajik aslında bu kitap Çok yani... ...çok trajik, evet. yani insan... ...yani okurken kahroluyor gerçekten... Evet. ...ben kahroldum... ...yani birden böyle neşeli neşeli şeyler anlatmaya başlıyorlar... ...devrim şarkıları söylüyorduk... ...şuna inanıyorduk, buna öyle ...bir bakıyor evet. evinde karısı gitmiş... ...ne işte sonra diyorlar ki... ...sen suçlusun, evet. sen de suçlusun... ...çünkü senin zaten karını gelip önce ihbar etmen gerekiyordu ...sebep evet. ne? Neymiş? Kız kardeşi yurt dışındaymış falan... ...birden ortaya böyle... ...acayip evet. hikayeler giriveriyor evet. ve... ...şimdi de mesela Anlam Putin... Mi? ...Rusya'sında da çok farklı <gülüyor> olduğunu sanmıyorum... da bu kadar Stalin devrindeki gibi bir şey olamaz da... ...yani yine Putin'e muhalif gazeteciler... ...politikacılar falan ortadan kayboluyorlar... ...veya işte... ...İngiltere'de iki kişi gazla falan... ...öldürülüyor, kimin yaptığı belli değil ama... ...yani nedense eski hala. Rus falan... Işte ...Rus devleti için çalışmış birisi... ...Londra'da falan gazla öldürülebiliyor... ...herhalde KGB, NKVD, ...Destal'in döneminde falan da bu tür şeyler yapılıyordu... ...bilmiyoruz bunu kimin yaptığını... ...onu tekrar vurgulayayım ama... ...bir şey... E, ...yani Rusya hala herhalde bu kitapta... ...anlatıldığı gibi... <gülüyor> ...yaşamaya devam, devam ediyor, ediyor bir bakıma... ...diyoruz, evet... evet e, ...ikinci her zaman gerçekten çok... ...büyüleyici bir kitap bence de... E, Kitap Sabri Gürses tarafından çevrilmiş ve Kafka kitap tarafından yayınlanıyor. Bugün 94.9 Açık Radyo'da Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikteydik. Çok teşekkür ederiz Barış. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.